Günaydın. Günün ilk haberi İngiltere'den Yeni Özgür Politika. fed bir tarafından Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'e yönelik başlatılmış bir kampanya. Talebi ise Facebook'ta Kürtlere ait sayfalara sansür uygulamasına son vermesi. Yeni Özgür Politika isimli federasyon demiş ki dünyadaki tüm halklar gibi Kürt halkının da ifade özgürlüğü hakkı vardır. Fakat Kürtler Facebook'un Türk hükümetinin istekleri doğrultusunda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 Türkçe ve Kürtçe yayın yapan Kürt gazetesi Yeni Özgür Politika'nın Facebook sayfaları da iki defadır kapatıldı. Facebook'un dünyanın insan hakları ihlallerinde başı çeken ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin direktifleri doğrultusunda Kürtlere ait sayfalara acımasızca saldırması kabul edilebilir mi? Kabul edilmez diyorsan sen de sesini çıkar, basın ve ifade özgürlüğü için sen de bir imza at demiş yeni özgür politika. Benzer şekilde Ötekilerin Postası isimli Facebook sitesinin sayfaları da üst üste üç kez kendilerinin ifadeleriyle geçersiz gerekçelerle kapatılmıştı. Gelelim çok uzun zamandır süren gerçek bir toplumsal mücadeleyle ilgili bir habere. İzmir Seferihisar'daki Orkinoz çiftliği tehdidi, Uzun zamandır seferisar halkını birbirine kenetlemiş durumda. Yıllarca burada Greenpeace'in de zaman zaman destek verdiği bir mücadele sürüyor. Change.org'da kampanyayı açan kişi ise Ayla Dedeoğlu. Mahkeme kararlarına uyulmasını talep ediyor kendisi. Ayla'nın dediğine göre sağcık körfezine konuşlandırılan Orkinos Balık Mezbaası mahkeme kararına rağmen yeni bir ÇED raporu alarak üretime başlamış. Seferisar Belediye Başkanı Tunç Soyer... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı planlarda su ürünleri yetiştirme alanı ilan edilen Sığacık açıklarındaki bölgede Orkinoz Çiftliği kurulması girişimlerinin 2010 yılında mahkemeye taşıdıklarını Eylemler düzenlediklerini, ülke genelinde çevre örgütleri ve sanatçıların da destek verdiği eylemler sonrası mahkemenin çiftlik için verilen çet olumlu kararının yürütmesini durdurduğunu hatırlatıyor. Karara rağmen şirketin aynı yerde üretim faaliyeti için tekrar çet başvurusu yaptığını ve yine olumlu yanıt aldığını dile getiren Soyer, bu kesinlikle hukuksuzluk. Dava sürecini tekrar başlattık. Dava süreci sürüyor. Ancak bu memlekette hukuken haklı olmak yetmiyor. Sesinizin de çıkması, hukuken haklı olduğunuzu duyurmanız lazım. Bunun için de tekrar eylemler planlıyoruz. İlkini 8 Eylül'de yapacağız. Çevre ve doğa duyarlı olan tüm vatandaşları davet ediyoruz. Daha önceki eylemlerde olduğu gibi sesimizi gür çıkartmak istiyoruz. Biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Kurulan çiftlik buradan gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Sayın Soyer, hemen hatırlatalım seferisar Türkiye'nin ilk sakin şehri yani Sitaslov'u bir bakıma Türkiye'deki diğer sakin şehirlerinde başkenti Belediye Başkanı Tunç Soyer kurulan çiftliğin Sitaslov Genel Merkezi'nin belirlediği sakin şehir kriterlerine aykırı olduğunu söylüyor. Ayla Dedeoğlu, seferisar'ın doğal güzelliklerini 3 kuruş uğruna yok edecek ve Türkiye'nin Sitaslov gibi alanlarda yeni kazanımlarını üst edecek bu mezbahaların kaldırılması için imza çağrısı yapıyor. Gelelim eğitim konusunda bir kampanya haberiyle devam edelim programımıza. Başlatan Ahmet Yılmaz. Talebi ücretli öğretmenliklerin kaldırılması. Tabii ki bu durumda kampanyasının muhatabı da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin. Ahmet Yılmaz diyor ki, eğitim bir toplum için en önemli unsurdur. Eğitime verilen önem o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Eğitim kalitesinin yükselmesi ve toplumun geleceği için çağdaş eğitim yöntemlerinde uygulanması gerekir. Geçmişe baktığımızda eğitime önem veren ülkelerin her zaman güçlü ülkeler olduğunu, önem vermeyenlerin ise çağın gerisinde kaldığını görüyoruz. Eğitimin kalitesinin artmasının en önemli unsurlarından biri, Öğretmenin kalitesidir. İyi bir eğitim sistemi için alan bilgisi yeterli, pedagojik formasyon almış ve genel kültür seviyesi yüksek öğretmenlerin bu sistemde görevlendirilmesi gerekir. Çağdaş bir eğitimde sadece alanında uzman kişilerin derse girdiği bir eğitim sistemiyle yakalanabilir diyor kendisi. Bize çok yerinde bir tespit gibi geldi. Peki o zaman Ahmet Yılmaz niye ücretli öğretmenliğe karşı? Dediğine göre ücretli öğretmenlik atanamayan üniversite mezunlarının kadrolu bir öğretmenin aldığı maaşın ortalama... 1 bölü 3'ünü alarak yaptığı öğretmenlik. Ücretli öğretmenlik uygulamasında ücretli öğretmenlik yapanların lisans eğitiminde aldığı branş eğitiminin dışında farklı branşlarda da öğretmenlik yaptıkları görülüyormuş. Ahmet Yılmaz'a göre ülkemizde çoğu branş öğretmeni yüksek puanlar almasına rağmen verilen az kontenjanlar sebebiyle atanamamakta. Ve boş kalan kadrolar bu alanda branşta eğitim almamış, işin ehli olmayan, çoğu da KPSS'den düşük puan alan öğretmenlerle kapatılmaktadır. Bu da eğitimin kalitesini ciddi derecede düşürmektedir. Kendi branşı olmayan derslerde görevlendirilen ücretli öğretmenler alan bilgisi yönünden zayıf olduklarından öğrencilere yeterli derecede bilgiyi aktaramıyor. Ayrıca ücretli öğretmenlerin büyük bir kısmı eğitim yılının ilk döneminde göreve başlayıp ikinci dönem görevi bırakmaktalar. Giden öğretmenin yerine hemen bir öğretmen bulunamamakta, bazen bulunana kadar 1-2 hafta hatta 1 ay geçmekte ve bu durum yüzünden de dersler boş geçmektedir. Dersi boş geçen ve sık sık öğretmen değiştirilen öğrenciler, Bu durumdan fazlasıyla olumsuz etkileniyor. Bu olumsuz durumdan veliler de fazlasıyla şikayetçi. Ücretli öğretmenler bir yandan ücretli öğretmenlik yaparken diğer yandan da KPSS'ye hazırlanıyor. KPSS'ye hazırlanan öğretmenler de yorgun ve KPSS'ye de yeterli çalışamıyorlar. Ne de girdikleri derslerde performansları yeteri kadar kullanabiliyorlar. En önemli sıkıntılardan biri de lisans eğitimi olarak Öğretmenlik fakültelerini bitirmeyen ya da pedagojik formasyonu olmayan kişilerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesi, görevlendirmelerde pedagojik formasyonu eğitimi almamış, herhangi bir lisans eğitimi almış kişilerin, 2 yıllık üniversite bitirmiş kişilerin ve hatta eğitimle hiç alakası olmayan bölümlerde mezun olan kişilerin öğretmen olarak görevlendirildiği görülmekte ve bu eğitim kalitesini açık ve net bir şekilde düşürmektedir. Evet, Ahmet Yılmaz'ın dedikleri doğruysa bu gerçekten büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Üstelik anlaşılan ücretli öğretmenlik yapanların çalışma şartları da çok zor. Düşük ücretli, sigorta sorunu var ve iş garantisi yok. Onlar da bir sürü sıkıntı çekiyor ekmek parası kazanabilmek için. Ahmet Yılmaz'ın çözüm önerisi şöyle. Ücretli öğretmenlik uygulaması bir an önce kaldırılsın. Ülkemizde 100 binden fazla öğretmen ihtiyacı ve 200 binden fazla öğretmen olmayı bekleyen aday varken... Daha düşük maaşa ve kadrolu öğretmenlerden daha az bir hakka sahip olan çoğu da kendi alanın dışındaki branş derslerine giren ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesine son verilmeli. Ücretli öğretmenlik uygulaması yerine kadrolu öğretmen ataması yapılması hem eğitim kalitesini yükseltecek hem de ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan öğretmen ataması sorununu çözecek ve kadroyu bekleyen öğretmenlere iş imkanı sağlayacaktır. Gerçekten Change.org sitesi üstünde Öğretmen atamalarına ilişkin çok sayıda kampanya var. Neredeyse her branştan bütün bu kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak için change.org adresini ziyaret edebilir ya da kendi kampanyanızı da buradan başlatabilirsiniz. Değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.